1967 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Baki kabristanındaki ölülerin sesini duyması, Hazreti Ömer Baki kabristanının yanından geçti ve, ey kabirlerin sahipleri, size selam olsun, eğer haber soracak olursanız, kadınlarınız evlendi, evleriniz başkalarının eline geçti ve mallarınız mirasçılar tarafından paylaşıldı, dedi, kabirden bir ses şöyle cevap verdi, Bizdeki haberler de şunlardır ki, biz dünyada iken azık olarak Allah'a neyi göndermişsek onu gördük, neyi infak etmişsek ondan kar ettik, geride bıraktığımız mala gelince onu zarar etmişiz.